Lev Nikolayevich Tolstoy İş, ölüm, hastalık Seslendiren Akın Altan Güney Amerika yerlileri arasında şöyle bir hikaye anlatılır. Allah insanları ilk yarattığında onların çalışmaya, eve barka, giyim kuşama, yeme içmeye ihtiyaçları yoktu. Hepsi yüz yaşına kadar yaşar ve hastalık nedir bilmezlerdi. Bir süre sonra Allah insanların yaşantısına bakınca hayattan zevk almadıklarını gördü. Herkes kendini düşündüğü için sürekli birbirleriyle çekişiyorlar, bozuk bir düzen kurdukları için hayatı kendilerine zehir ediyorlardı. O zaman Allah, insanlar tek başlarına ayrı ayrı yaşadıkları için böyle oluyor dedi ve bu durumu düzeltmek için onların çalışmaları gerektiğine karar verdi. Böylece insanlar soğuktan ve açlıktan olumsuz etkilenmemek için ev yapmak, toprağa ekmek, bitki yetiştirmek, ekliklerini toplamak zorunda kaldı. Allah insanları ancak işin birleştireceğini düşünmüştü. Sonuçta insan tek başına ağaç kesemez, odunları taşıyamaz, ev ve araç yapamaz, mahsul kaldıramaz, kumaş dokuyup elbise dikemezdi. Onun için çok çalışır, bir arada olmak zorunda olurlarsa birbirlerine daha yakınlaşırlar, Güzel güzel yaşarlardı. Aradan belli bir zaman geçince Allah insanların yaşantılarını yeniden kontrol etti. Bir de baktı ki insanlar eskisinden daha kötü durumdalar. Başka çareleri olmadığı için birlikte çalışıyorlar ama tam anlamıyla beraber değiller. Değişik gruplara ayrılmışlar. Her grup bir diğerinin işini elinden almaya çalışıyor. Bu yüzden de birbirlerine engel çıkarıyorlar, birbirleriyle didişiyorlar. Hem zamanlarını... Hem de güçlerini boşa harcıyorlardı. Allah bu çarenin bir işe yaramadığını görünce, insanların ölüm saatlerini kararlaştırdı. Eğer insanlar her an ölebileceklerini bilirlerse, ne zaman biteceği belli olmayan bu hayatın hayhuyu yüzünden birbirlerine kızmaz, hayatı çekilmez bir hale getirmezlerdi. Fakat bu da bir sonuç vermedi. Hayatlarında hiçbir iyileşme veya yenilik yoktu. Kuvvetli olanlar, ölümden yararlanarak bir takım insanları öldürüyor, Bazılarını ölümle tehdit ediyor, böylece zayıf olanları boyunduruk altına alıyorlardı. Güçlüler çalışmadığı için işsizlikten can sıkıntısı çekiyor, zayıflar çok çalıştığı için canları çıkıyor, bu çalışmaları sonunda yine de rahata kavuşamadıkları için güçlülere diş biliyorlardı. Herkes birbirinden korkuyor ve tiksiniyordu. Yani hayat katlanılması zor bir hale gelmişti. Allah bu durumu düzeltmek için son bir çareye başvurdu ve insanlara çeşitli hastalıklar verdi. Eğer başlarında türlü türlü hastalıklar olursa, birbirleriyle yardımlaşırlardı. Allah insanları bir müddet kendi halinde bıraktı. Sonra durumu kontrol etmek için insanlara bakınca, hastalıkların onları büsbütün birbirinden ayırdığını gördü. Güçlü olanlar, yani insanları zorla kendileri için çalıştıranlar, hastalandıkları zaman, bu insanları kendilerine bakmaya zorluyorlardı. Kısacası kimsenin kimseyi düşündüğü yoktu. Zayıf olanlar, yani zorla çalıştırılanlar öyle yoruluyorlardı ki kendi hastalıklarına bakamıyorlardı. Hali vakti yerinde olanlarsa hastalar için bazı yerler açmışlar, ağızlarının tadını bozmasınlar diye bu zavallıları merhametli insanlardan uzakta, onlara tiksinti içinde parayla bakan kimselerin elinde ölüme terk etmişlerdi. Üstelik bazı hastalıkları bulaşıcı olarak görüyor, onlardan uzak durmaları bir yana, onlara dokunanlara bile yaklaşmıyorlardı. Bu durumu gören Allah, insanların acı çeke çeke saadeti bulmalarına karar verdi ve insanları kendi halinde bıraktı. Onlar da uzun bir müddet saadetin nerede olduğunu bilemeden yaşadılar. En sonunda bir takım insanlar çalışmanın, bir korkuluk veya kürek cezası gibi bir şey olmayıp insanları birleştiren güzel bir şey olduğunu anladılar. Yine her an kendilerini yakalayabilecek olan ölüm karşısında tutulacak tek mantıklı yolun, anlayış ve sevgi içinde yaşamak olduğunu kavradılar. Ayrıca hastalıkların ayrılışa değil, insanları birbirine yaklaştırmaya bir vesile olduğunu fark etmeye başladılar. Son